1077 numaralı konu, Hz. Peygamberin, Sura üfürüldüğü gün, çok çetin bir gündür, mealindeki ayet hakkındaki sözleri, Sura, ikinci defa, üfürüldüğü gün, işte o gün, kafirler için, çok çetin bir gündür, müddesir. 74 suresi 8-9, ila mealindeki ayeti kerimeler indiğinde Hazreti Peygamber, İsrafil suru dudaklarına götürmüş ve üfürmek için kendisine verilecek emri beklediği halde ben nasıl olur da nimetlerden lezzet alıp huzur içerisinde yaşayabileceğim, buyurdular. Eşhab-ı kiram, ey Allah'ın Rasulü, bize ne yapmamızı tavsiye edersiniz, diye sorduklarında da, Allah bize kafidir ve o ne güzel vekildir. Biz yalnızca ona dayandık, hasbunallahu ve nı, mel vekil, alellahi tevekkelna, deyiniz, buyurdular.